Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti tüm Müslüman aleminin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim tefsir dersimize inşallah bu akşam en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu ara süresinin 141. ayetine kadar gelmiştik. Bu akşam inşallah 141. ayetten 192. ayete kadar almaya çalışacağız. Tabi eski yaşamış olan kavimlerle alakalı ayetlerde almaya devam ediyor ve peygamberlerimizin onlarla mücadelesi. Evet. <gülüyor> Allah azze ve celle 141. ayetinde şöyle buyurur. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Kezzebet Tâmudul mursalîn. Semut da diyor resulleri yalanladılar. Evet. İz kâle lehum ahûhum Ela hani kardeşleri Salih onlara demişti ki, korkmaz mısınız? Evet. İnni lekum rasulun emin. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Fettekullaha vati'un. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Evet. Ve mes'alukum aleyhimin ecri. In ecriye illa ala rabbil alemin. Buna karşılık sizden bir ücret istemem. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Dedi. Evet Salih aleyhisselam, Salih peygamber e, o kavmine bunları söylüyor. Şimdi bu buyrukla bu ayetlerde Yüce Allah kulu ve Resulü Salih aleyhisselamı kavmi olan Semud'a gönderdiğini ne yapıyor haber veriyor. Bunlar Vadil Kura ile Şam toprakları arasında yer alan Hicr şehirlerinde Hicr. Şehrinde yaşıyorlardı. Onların kaldıkları yerler tanınan, bilinen yerlerdi. Daha önce Araf suresinde Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Şam topraklarına gazaya gitmek isteyip de Tebuk'a vardıktan sonra Medine'ye geri döndüğünde onların şehirlerinden geçtiğine dair rivayet edilmiş hadisleri kaydetmiş bulunuyoruz. Semut kavmi At kavminden sonra ve İbrahim aleyhisselamdan önce yaşamışlardı. Evet, At kavmi, Semut kavmi, At kavminden sonra ve İbrahim aleyhisselamdan da önce yaşamışlar. Nebileri Salih aleyhisselam kendilerini aziz ve celil olan Allah'a bir ve tek olarak ve ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeye ve kendilerine tebliğ ettiği Risaletin emir ve buyruklarına itaat etmeye çağırdı. Onlarsa onun çağrısını kabul etmediler. Onu yalanladılar ve ona ne yaptılar? Muhalefetlik yaptılar değil mi? Evet. Kendisi de kavmine onları doğru yola çağırdığı için onlardan bir ücret arayışında olmadığını aksine bunun sevabını yalnızca yüce Allah'tan beklediğini onlara haber verdi. Sonra da kendilerine Allah'ın üzerlerindeki nimetlerini hatırlatmak üzere şöyle buyurdu. Evet, ne diyor? Etut rakûne fi maha huma aminin. Siz burada diyor, güven içinde bırakılacağınız mı sanıyorsunuz? Fi cenneti ve uyun. Bahçelerde ve akar sular arasında, evet. <gülüyor> Bahçeler ve akar sular arasında ve zuru ivnekhlini taleuhe hadim ekinler ve meyveleri olgunlaşmış güzel hurma ağaçları arasında, evet. Şimdi Salih Aleyhisselam tabi onlara. Öğüt vererek onları Allah'ın azabının ve intikamının başlarına geleceğinden ne yaptırdı onları sakındırdı. Allah'ın kendilerine rızık olarak vermiş olduğu bol bol ihsanların ve nimetlerini onlara ne yaptığı hatırlattı. Kendilerini çekinilen, sakınılan şeylerden yana güvenliğe kavuşturduğunu, onlar için bağlar bahçeler yetiştirmiş ve akan pınarları fışkırtmış olduğunu Onlara pek çok ekinler ve mahsuller vermiş olduğunu söyleyerek öğüt verdi. Bu sebeple Allah Azze ve Celle ne diyor? Diyor ki meyveleri olgunlaşmış güzel hurma ağaçları. Evet yani burada mesela Ali İbni Abi Talha'dan İbni Abbas radıyallahu anh'dan bu buyruk hakkında diyor ki Meyveleri olgunlaşmış güzel hurma ağaçları buyruğu oldukça diyor yeşermiş demektir diyor. Evet oldukça yeşerşi, yeşermiş demektir diyor. Evet. Yeni Ebu İsa, Ebu Ala'dan şöyle dediğini naklediyor. Diyor ki hadim olgunluğu kuyruk tarafından başlamış olan taze hurmaya denilir. Mücahit de kendisine dokunulduğu zaman etrafa dağılan hurmadır diye bunu açıklıyor. Evet. Daha sonra 149. ayet kelimesinde Allah Azze ve Celle ve ve min al jibali buyutan farik ve farihin dağlardan azgınlığınızdan ve şımarlı, şımarıklık olsun diye evler yontuyorsunuz. Evet. Şimdi. İbn Abbas ve başkaları bu ayet hakkında maharetle, beceriyle bu işi yapıyorsunuz diye açıklıyorlar. Evet. Yani azgınlığınızdan ve şımarıklık olsun diye ayette geçeni beceriyle bu işi yapıyor, e şey, maharetle ve beceriyle bu işi yapıyorsunuz diye açıklıyorlar. Ondan gelen bir başka rivayette de şımarıklık ederek ve açgözlülükle bu işi yapıyorsunuz diye açıkladığını diyor Evet. Daha sonra bu sebeple Salih Aleyhisselam kendilerine şöyle dedi. Ne dedi? 150. ayet kelimesinde, Fattakulla ve Atiun. Evet, Fattakulla ve Atiun. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Evet, Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve la tuti'u emra'l musrifin allazina yufsiduna fi'l ard ve la yuslihun Evet. Şu günahkarların yeryüzünde fesat yapıp ıslah etmeyenlerin evrine de itaat etmeyin dedi. Evet. Yani Salih Aleyhisselam Allah'tan korkulması gerektiğini ve ona itaat edilmesini onlara söyledi. Yani dünya ve ahirette size faydası dokunacak, sizi yaratan ve sizi rızıklandıran Rabbinize ibadete yönelin. Sadece ona ibadet edin. Ve ona hiçbir şey ne yapmayın? Ortak koşmayın. Evet. Onu birleyin. Onu tevhid edin. Ona ibadet edin ve sabah akşam onu ne yapın? Tesbih edin. Evet. Yani bu sözleriyle... Kendilerini şirke, küfre ve hakka aykırı çağırmaya, davranmaya çağıran elebaşlarını ve büyük kabul ettikleri kimselerden uzak durmalarını ne yaptı? Sali aleyhisselam onlara söyledi. Şimdi onlar da tabii ne diyorlar? Kalu, dediler ki onlar, İnnemâ ente minel nusahhirîn. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَا الْمُحَرِّينَ Evet. Yani ne diler ki sen muhakkak aşırı bir şekilde büyülenmişsin. Evet büyülenmişlerdensin. Şimdi bu ayetle alakalı Mücahit ve Katade onlar bu sözlerle kendisine büyü yapılmış ve büyüden etkilenmiş kimselerdensin demek istiyorlardı. Evet. Daha sonra Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Yani nasıl oluyor da biz dururken Allah sana vahiy gönderiyor? Evet. Nitekim bununla alakalı bir başka ayette Vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır o marur ve şımarı çok yalancı birisidir. Kimin mağrur ve şımarık bir yalancı olduğunu yarın bileceklerdir. Evet. Daha sonra ne diyor ayette? Sen ancak bizim gibi bir insansın diyorlar ve ne diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Fa ti bi ayetin in kunta mina <assâdiqin> Eğer doğru söyleyenlerden ise. Hadi bir ayet getir diyorlar. Hadi bir ayet getir. Eğer sen eğer peygamber sen Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyorsan bize bir ayet getir. Yani bir mucize göster dediler. Bir mucize göster. Evet. Daha sonra Salih Aleyhisselam onlara "Kale hazihi naqatun laha şirbu ve lekum" bu yevmim mu'alum. Evet. İşte bu bir dişi devedir. Evet. İşte bu dişi devedir. Onun da belli bir su içme nöbeti vardır. Sizin de belli bir günde su içme nöbetiniz vardır. Yani o ayetten diyorsunuz ya bana. İşte sen bir ayet göster. İşte bu diyor. Bir ayettir. Allah'ın bir ayetidir bu. Bu dişi deve. Evet. Yani bu dişi deve bir gün sizin suyunuz içecek, kendi suyunuzu da siz diğer bir gün içeceksiniz diye ne yaptı? Salih Aleyhisselam onlara bir mucize olarak söyledi. Evet. Daha sonra. Ve temasuha bi su in feyakhu dakum adabu yemin azim. Evet. Ona kötülükle el sürmeyin sakın o dişi deveye. Ona kötülükle el sürmeyin o zaman sizi büyük bir günün azabı yakalar dedi. Evet. Yani o dişi deveye kötülük verecek olurlarsa kendilerine Allah'ın intikamını hatırlatarak onlara ne yaptı Salih Aleyhisselam? Sakındırdı. Dişi deve bir süre aralarında kaldı. Suya gidip suyunu içiyor. Ağaç yaprakları ve meradaki otları yiyordu. Onlar da sütten yararlanıyorlar. Hem içmek için hem su ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine yetecek kadarında süt olarak sağıyorlardı. Aralarından uzun bir zaman geçip de onların en bedbaht olanları da gelince bu sefer dişi deveyi öldürüp onu kesmek üzere ne yaptılar? Birbirleriyle anlaştılar. Dişi deveyi keseceğiz dediler yani kendi aralarında. Evet. Daha sonra 157. ayetinde kerimede Allah Azze ve Celle onlar hakkında bize ne diyor? Fa'aqaruhā Evet derken onu boğazladılar da pişman oluverdiler diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Daha sonra ne oldu peki? Ne diyor? فَأَا خَذَهُمُ الْعَذَابِ Evet. Bunun üzerine azap onları yakaladı. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ Muhakkak bunda bir ayet vardır diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Ve كَانَ ekferuhum mu'minin. Evet. Ama onların çoğu iman etmediler. Evet. Daha sonra ve inne rabbeke lehuvel Rahim Muhakkak senin Rabbin aziz olandır, rahim olandır diyor. Evet yani e, Semud kavmiyle alakalı e, bu Allah'ın dişi devesi bir imtihandı. Onlar ne yaptılar? Peygamberlerinin Salih Aleyhisselam'ın sözünü dinlemeyerek ne oldular? Azaba yakalandılar. Evet şimdi... Daha sonra Lut kavmine geçiyoruz. Evet, Lut kavmiyle alakalı Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, diyor ki: Keldhed qawm Lutil murseelin. Lut kavmi peygamberleri yalanladılar. Izqalilhum aqoohum Lutun, ala tattaqun. Hani kardeşleri Lut onlara korkmaz mısınız demişti kumrasulun emin gerçekten ben size gönderilmiş bir emin bir peygamberim Evet bu Fatakullaha ve Allah'tan korkun ve bana itaat edin bu vemez oku aleyhimin Eri bunun için sizden bir ücret bir Ecir herhangi bir şey istemiyorum ben evet İn acriye illa ale Rabbil alemin benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir. Evet. Şimdi yüce Allah bu buyruklarla kulu ve resulü Lut aleyhisselam hakkında haber veriyor. Lutun babası Haran, evet, Lutun Lut aleyhisselam babası Haran, onun da babası Azerdir. Onun da babası Azerdir. O İbrahim Halilullahın Kardeşinin oğludur, Lut aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamın hayat e, şeyin İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğlu. Allah kendisini İbrahim aleyhisselam hayattayken pek büyük bir topluluğa peygamber olarak göndermişti. Bunlar Sedum ve ona yakın şehirlerde yaşıyorlardı. Allah kendilerini orada helak etti ve onların şehirlerinin yerine kötü kokuşmuş bir göl yarattı. Burası El-Gavır denilen bölgede meşhur bir göldür. Beytül-Maktis dağlarına bitişiktir. Beytül-Maktis kerek ve şevbek topraklar arasında yer alır. Hud aleyhisselam onları aziz ve celil olan Allah'a ona bir ve tek olarak ve ona ortak koşmaksızın ibadet etmeye, Allah'ın kendilerine göndermiş olduğu ve kendilerine Allah'a isyan etmemelerini söyleyen Dünyada ilk olarak kendilerini ortaya çıkardıkları yaratılmışlardan kendilerinden önce kimsenin işlemediği dişileri bırakıp erkekleri yaklaşmak işini bırakmaya. Çünkü onlar neydi? Birlikte değil mi? Erkek erkeğe bir ilişki vardı onlarda. Ondan vazgeçmeye çağıran Resullerine itaat etmeye ne yaptı? Davet etti. Bu sebeple Yüce Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki nez vukuranen minel alemin alemler arasından erkeklere yaklaşırsınız öyle mi diyor Allah azze ve celle yani alemler arasında bula bula erkekler birbirini mi buldu hani bayanlar varken ne diyor ve tezaruna ma halakallakum rabbukum min azbajikum rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi terk edersiniz demek Bel entum kavmun adun. Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz dedi Allah azze ve celle onlar için. Evet. Yani Allah'ın Nebisi onları hayasızlıkları işlemekten, erkeklere yaklaşmaktan alıkoymak isteyip vazgeçirmeye çalışarak onlara Allah'ın kendileri için yaratmış olduğu kadınlara yaklaşma yolunu gösterince kavminin ona verdiği cevabı ne dediler onlar? Ne dediler o Lut kavmi? peygamberlerine "Kalu la illem tantahi ya Lutu latakunanna minel mukhrajin." Ey Lut, sen eğer, sen eğer vazgeçmezsen bu işten elbette sürülenlerden olursun dediler. Evet, seni sürürüz yani buradan süreriz, gidersin. Evet. Yani aramızda ne yaparız seni çıkartırız dediler Lut aleyhisselam'a. Fakat Lut aleyhisselam da şöyle dedi onların bu yaptıklarına, onların içinde bulundukları halden vazgeçmediklerini, sapıklıklarını sürdüklerini görünce onlardan artık ne dedi? Ben sizden beriyim dedi. Ben sizden uzağım. Yani ne dedi? Ayette şöyle buyuruyor: "Kale <gülüyor> inni" li amelikum min al Evet. Ben sizin yaptıklarınıza oldukça buğuz edenlerdenim." dedi. Evet. Yani ben bu yaptığınıza buğuz ediyorum. Onu sevmiyorum. Bu siz yaptığınız iş çok kötü bir iştir. Evet. Çok kötü bir iştir. Ona razı değilim ve ben sizden uzağım." dedi. Mut aleyselem. Evet. Sonra onlar hakkında Allah'a ne yaptı? Beddua etti. Evet Allah'a karşı onlara beddua etti. Ne dedi? 169. ayetinde buyurdu Allah Azze ve Celle. Rabbi neccini ve ehli mimme ya'lemu ya'melun. Rabbim beni ve ailemi yaptıklarından kurtar dedi. Rabbim beni ve ailemi yaptıklarından kurtar. Daha sonra, fene ve ehlehu ejmgin. Biz de onu ve ailesini topluca kurtardık diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Biz de onu ve ailesini topluca kurtardık. Illa ajuzan fil qabirin ha. Ancak diyor. Bir koca karı geride kalanlardan geride kalanlar arasında oldu diyor. Evet. Yani o koca karı dediği Allah Azze ve Celle'nin kim? O Lut Aleyhisselam'ın karısı. Evet. Çünkü onun karısı olan bu koca karı kötü birisiydi. Onlar arasında kaldı ve kavminden geri kalanlarla birlikte o da ne olduğu helak olup gittiği. Bu helak edeyişleri de Yüce onların hakkında Araf ve Hud surelerinde ayrı şekilde Hicr suresinde Allah'ın kendisine hanımı dışında aile halkıyla birlikte geceliğin yola çıkmasını emrettiği zaman olmuştu. Onlara ayrıca kavmine ineceği vakit, o azap çığlığını işitecekleri vakit dönüp bakmamalarını da emretmişti. Onlar da Allah'ın emrine sabredip yollarına devam ettiler. Allah da onların tamamını kuşatan azabı üzerlerine indirdi. Onlara pişmiş çamurdan, pişmiş çamurdan yapılmış taş yağmuru yağdırdı. Bu sebeple Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Diyor ki: Sonra da diyor, diğerlerini yıkıp yok ettik ve onların üzerine bir yağmur yağdırdık diyor. O korkutulanların yağmuru ne kötüydü. Muhakkak bunda bir ayet vardır diyor. Onların çoğu iman edenler olmadığı ve muhakkak Rabbin aziz olandır, rahim olandır diyor. Evet. Yani bugün de maalesef böyle erkek erkeğe ilişki bazen duyuyoruz değil mi? Yani böyle bir sapıklık maalesef bazen var. Özellikle yani sapıklığın sonu yok zaten. Sapıklığın sonu yok. Erkek erkeğe ilişki, kadın kadına ilişki Allah muhafaza. Yani Hulut Aleyhisselam'ın helak olmasındaki sebep nedir? Erkek erkeğe ilişki. Evet. Siz diyor Allah Azze ve Celle size temiz eşler verdim. Size temiz hanımlar verdim. Siz gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz? Erkeklere yaklaşıyorsunuz. Allah muhafaza. Evet. Onların helak olmasına sebep olmuş. Evet. Şimdi Lut Aleyhisselam'dan sonra Eyke Halkı'na geçiyoruz. Evet. Eyke Halkı da Kezzebe ashabul Ey katil Murselin, evet. Ey ki asabı Peygamberleri yalanladılar diyor Allah Azze ve Celle. Yani eykiler doğru kabul edilen görüşe göre Medyenlilerdir diyorlar. Bak, medyenlermiş onlar. Allah'ın nebisi Şuay onlardandır. Burada kardeşleri Şuay uyululmamasının sebebi diyor ise. Onların bir ağaçtan ibaret olan EK'ye ibadet etmeye nispet edilmeleridir. Evet. Ağaçtan ibaret olan Eyke'ye ne yapıyorlarmış? Onlar ibadet ediyorlarmış. EK'nin kuruluk gibi ağaçları birbirine girmiş, ağaçlık olduğu da söylenmiştir. Onlar ona ibadet ediyorlardı. Evet. Bundan dolayı yüce Allah EK'yı hesabı peygamberleri yalanladılar diyor. Evet. اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا Evet, yani Şuayb onlara korkmaz mısınız demişti. Evet, hani Şuayb onlara korkmaz mısınız demişti. Böylelikle aralarındaki kardeşlik nesebi, neseb ihtimali onların kardeşleri olsa bile kendilerinin nispet olundukları husustan ötürü koparılmış oldu. Daha sonra İnne lekum rasulun emin Gerçekten ben size gönderilmiş güvenli bir peygamberim. Fettakullaha ve atiun. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Evet. Ve ma es'alukum alayhi min ecri in ecriye illa ale rabbil alemin. Evet, ben sizden bunun için bir herhangi bir ücretle istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir. Evet. Şuayb Aleyhisselam'ın onlara da söylediği buydur. Evet. Daha sonra ne dedi? Evful keylevela takunu minel muhsirin. Ölçüyü tam yapın dedi. Evet. Ölçüyü tam yapın ve zarar verenlerden olmayın. Değil mi? Bugün maalesef günümüzde de bizim de en çok ihtiyacımız olan meselelerden bir tanesi ölçüyü tam yapmak. Yani bir ticarette olsun diğer hususlarda kağıtçılık yapmamak, yalan söylememek, ölçüyü tam yapmak. Evet. Yani insanlara tartı ve ölçü ile bir şey vereceğiniz vakit onların ölçülerini tam yapın. Siz onlardan bir şey alacak olursanız tam ve eksiksiz alırken ölçüyü eksiterek karşınızdakine eksik vermeyin. Ama verdiğiniz gibi alın. Aldığınız gibi verin diyor. Evet tefsirde. Daha sonra ne dedi? وَزِينُوا بِالْقِصْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Dost doğru terazi ile tartın dedi onlara. Dost doğru terazi ile tartın. Evet. Ayette ki kıstas terazi demektir. Yani kantar olduğu da söylenmiştir diyor. Daha sonra ne dedi onlara? 183. ayet kelimesinde ve la tebah hasunna fil ardi mufsidin ve insanların dedi eşyasından bir şey eksiltmeyin yani onların mallarını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışmayın dedi onlara Şuayb aleyhisselam yani bununla da bozgunculuk yapmayın, yani yol kesicilik yapmayın. Nidekin bir başka ayet-i kerimede bununla alakalı Arap suresi 186'da diyor ki Ve siz öyle bir yolun başında oturarak Allah'a iman edenleri tehdit edip ve eğriliğini aray arayarak Allah'ın yolundan alıkoymayın. Evet. Daha sonra 184'te Vette kullevi halakakum vel Cibilletel evvelin sizi ve önceki nesilleri yaratandan korkun dedi. Evet. Yani kendilerini ve önceki atalarını yaratmış olan Allah'ın azabı ve intikamı ile ne yaptı onları korkuttu. Niteki Musa Aleyhisselam da böyle söylemişti. Yani o sizin Rabbinizdir önceki atalarınızın da. Şu Ara surası 26. ayet kelime. Evet. <gülüyor> Yüce Allah Şuayb aleyhisselam'ın kavminin de Semud kavminin resullerine verdikleri cevabın aynısını verdiğini bizlere haber veriyor. Diyor ki: "Kalpleri birbirine benzemişti. Çünkü onlar da ne dediler? Dediler ki: "Kalu innema anta minel musahirin." Sen ancak aşırı bir şekilde büyülenmişlerdensin." dediler Şuayb aleyhisselama. Evet. Yani daha sonra ne dediler? Vema ente illa beşer misluna ve in nazunu kalemin al Sen ancak bizim gibi bir insansın ve muhakkak biz seni yalancılardan sanıyoruz dediler. Evet. Yani söylediklerini kasten yalan uydurarak söylüyorsun. Yoksa Allah seni bize bir Resul olarak göndermiş değildir. Evet. Daha sonra ne diyorlar? Diyorlar ki: aleyna kisafen mines sema'i in Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi üzerimize gökten parçalar indir dediler Şuayb Aleyhisselam. Mesela bununla alakalı İsra Suresi'nde Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşüresin yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza topluca gösteresin diyecek noktaya kadar vardılar, vardırdılar. Yine ne dediler? Hani bir zaman ey Allah eğer bu senin katından hakkın kendisi ise durma bizim üzerimize gökten taş yağdır. Yahut bize acıklı bir azap gönder demişlerdi. Evet. İşte bu cahil kafirler, peygamberlere inanmayanlar ve en son bu bahsettiğimiz Eyke halkı da Şuayb Aleyhisselam'a böyle söylediler. Gökten parçalar indir dediler. Eğer sen doğru söyleyenlerden isen. Evet. O da ne dedi bunlara karşılık? Kale Rabbi alemu bime te'amelun. Rabbim sizin bu yaptıklarınızı daha iyi bilir. Evet. Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir. Daha sonra ne oldu? Fekezzebuuhu ve fe'ahazahum azabu yawmi zulle. Evet derken onu yalanladılar. Bunun üzerine onları bulut gölgesi güne azabı gelip yakalayıverdi. Innahu kana azabe yamin azim. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı diyor Allah azze ve celle. Evet. İşte Allah Azze ve Celle'nin bu eyke halkını helak etmesindeki bu azap gerçekten onların üzerlerinden gökten parçalan indirilmesini istemeleri türünden bir azaptı. Şanı Yücel'e onların cezalarını 7 gün süreyle oldukça şiddetli bir sıcakla karşı karşıya kalmak musibeti olarak verdi. Bu sıcağa karşı onları hiçbir şey koruyamıyordu. Sonra onları gölgelendiren bir bulut üzerlerine geldi. O bulutun altına gidip sıcaktan gölgesine sığınmaya başladılar. Hepsi de o bulutun altına toplanınca Yüce Allah da onların üzerlerine ateş kıvılcımları, alevler ve son derece büyük bir sıcaklık saldı. Yerde altlarından onları salladı. Onlara pek büyük bir çığlık gelerek ruhlarını aldı. Bundan dolayı ne diyor Allah? Gerçekten o büyük bir günün azabıydı diyor ayette. Evet. Daha sonra fi Muhakkak bunda bir ayet vardır diyor işte. Düşünenler bizler için bir ayet. Evet. Düşünün bunlar diyor oldu zamanda Allah Azze ve Celle yani bunlardan ibret alın. Yar, yarın bir gün sizin de başınıza gelebilir. Allah muhafaza. Evet. Daha sonra ve me ekferuhum mubminin. Onların çoğu zaten mümin değildi diyor. Ve alacağımız son ayet-i kerimede ve inne rabbekelahu vel azizur rahim. Evet, muhakkak Rabbin aziz olandır. Rahim olandır. Evet. Burada kalalım. 192. ayet-i kerimede. İnşallah bir sonraki dersimizde 192. ayetinden almak üzere devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bu ayetlerden öğüt almayı cümlemize nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ala illa ente. Estağfiruke <Sessizlik> ve tuğbileh.